İnşallah bugünkü düğün sohbetimizin konusu evlilik ve aile. Sadece evlenecekleri değil, hepimizi yakından alakadar eden bir konu. Rabbim önce kendi nefsimde, ondan sonra siz dinleyen bütün misafir kardeşlerimde istifade etmemizi nasip etsin. Bizleri yoktan var eden Allah Azze ve Celle, insanları yaratmadan önce insan neslinin indireceği hukuk ve hükümlere uyduğu zaman mutlu olacağını, eğer hukuka uymazsa mutsuz, behbat olacağını bize zaten kitab ı zikretmiştir. Cemiyet hayatının temelini aile hayatı teşkil eder. O yüzden inşallah Rabbim can kolayla dinlememizi nasip etsin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nestaînü ve nestağfirü ve naûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amelnâ. Mey yehdihillahu fe lâ mudille le ve men yudlil fe lâ hadiye le. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا Değerli misafirler, övgü ancak bizleri yoktan var eden, bir damla sudan insan haline getiren Allah'a mahsur. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Bizi yoktan var eden Allah Azze ve Celle bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlık alemi bütün cinler alemi ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Çünkü sal kalemler kurulmuş, sayfalarda durulmuştur. Rabbim istifade etmemizi nasip etsin. Cemiyet hayatının temelini değerli misafirler, aile teşkil eder. Cemiyeti bir binaya benzetecek olursak, Aileler de o binanın taşlarını ve turgular yerinde düşünürsek binanın sağlamlığı nasıl kullanılan malzemenin sağlamlığıyla alakalıysa değerli misafirler aile yuvasını teşkil ederken de karı kocanın birbirlerine olan diyaloğu ve bu konuda evli hazır olmaları da aynı bu kadar önemlidir. Cemil'deki saadet ailelerin saadetine bağlı olduğu gibi bozukluk da hiç şüphesiz ailelerin bozukluğuna bağlıdır. Çünkü cemiyetler küçük küçük ailelerden meydana geliyor. Ailelerin saadetinin bağlı olduğu kaçınılmazdır. Böyle olunca nesillerin ilk terbiye ocağı da şüphesiz ki aileler olmuştur. Evet, dinimiz aileye, karı-kocu ve çocuklar arasındaki münasebete büyük önem vermiş, bu usta son derece mühim, önemli kaydeler getirmiştir. Bu kaydı ve kurallara uyanlar, hem dünyasını cennete çevirmiş hem de ahirette de inşallah cenneti kazanmasına vesile olmuştur bunun yolu dünya ve ahiretin habercisi olan ve müjdecisi olan peygamberimizin aile ile ilgili hadislerini bilmemiz Kur'an'dan ayetleri hayatımıza geçirmemiz ve bunu yaşamamız ancak mümkün olacaktır gayet güzel husus olarak süslenmiş bir bahçede büyük bir zatı büyük bir hizmet verdiğini, herkes kendi hepsinde şöyle bir tefekkür etsin çok değerli zengin bir şahsa misafir olduk ve bu zengin misafir bizi çok zengin bir bahçeye donanımlı bir bahçeye misafir etti ve o bahçede değerli misafirler bizlere çok değerli yiyeceklerden, içeceklerden ikram etti o bahçede gözün görebileceği hem henvayı çeşit her türlü güzellikler mevcut ama burada müellif iki tane insandan örnek veriyor bir, insan ki o bahçeye gelirken gözünde arızası var, kulağında ağırlığı var, dilinde damak tadı yok. O bahçedeki hizmetlerden o ne kadar istifade eder, ne kadar haz, tatlı lezzet alır ve ne kadar ben lezzet aldım dese şu biraz sonra vereceğimiz örne kadar bağlayıcı ve geçerli olur. İkinci şahıs ise gözleri keskin. Kulakları iyi duyan, dili güzel tat alan ve gönül dünyası hoş ve oradaki misafirin ikramını güzel bir şekilde alan ve bundan istifade eder. Şu anda bu ikisinin de aynı lezzeti aldığını söylesek doğru olur mu? Meellifçi örneği verirken şuna örnek veriyor. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde geçer. Onların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de mühürlenmiştir. Onlara Allah'ın ayetleri, peygamberin hükümleri hatırlatıldığı halde onlar işitmezler, akletmezler ve idrak etmezler Ama o insanlara baktığımız zaman Dünya hayatından mutlu olduklarını iddia ederler Aynı birinci şıktaki gibi Gözünde ağırlık var Kulağında ağırlık var Ve his de duygularından zayıf Dili de güzel tat almıyor Ve bu ikramdan bu şahıs çıktıktan sonra Ben zevk aldım, has aldım dese Ne kadar doğru olur İkincisi ise kardeşlerim Kur'an ve sünneti anlamış, iman etmiş, hayatına geçirmiş. Ve Rab Suresi 28. Hayat, ayetten de nasibini almıştır. Çünkü Cenab-ı ayet-i kerimede buyuruyor ki ancak diyor Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur ve huzura kavuşur. Diğer ayet-i kerimede de değerli misafirler Rabbimiz buyuruyor ki, kim Kur'an'ı ve sünneti dünya hayatında taklit ederse ona dünya hayatında güzel, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşatacağız. Kim de bunun dışında bir hayat yaşarsa ona dar, Sıkıntılı bir hayat vardır Bunun tefsirinde şerhinde ve izahında ise Dünya hayatında o sıkıntılı yaşadığı gibi Habirde de onu sıkacağız Ve mahşer günü de o gözü kör olarak dirilecek Ona sorulduğunda O kendisi sorduğunda Ben dünya hayatında görüyordum Neden gözüm kör olarak haşredin Sen dünya hayatında ayetlerimiz sana okunduğunda Ona kulak vermeyip dikkate almadan dolayı Burada da kör olarak haşredeceksin buyurdu Dünya hayatındaki dinden, imandan nasibini almayan insanların mutluluk sergilediklerine şahit oluruz İnanın kardeşlerim onlar gerçekten mutlu değiller Çünkü Allah ve sonra onun Resulü yalan söylemiyor Kim Kur'an'dan uzak yaşıyorsa o bedbahtır O huzursuzdur, o mutsuzdur O sadece yüzüne maske takmış insanlara mutluluk sergilemektedir O yüzden Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize kim Allah'ın ahkamına göre hayat yaşarsa o bedbahtlardan olur, mutlu olur ve huzlu olur. İnşallah zaten bu sohbetimizin gayesiyle hem evlenecek olan kardeşlerimizin hem de bizlerin de tekrar evlilerin de zihirlerinde tekrar hatırlanıp tekrar esiklerimizi telafi edip evlilik hayatımızı tekrar gözden geçirmemiz içindir. Peygamber s.a.v evliliğe teşvik ediyor. Hz. Ayşe annemiz anlatıyor. Peygamber s.a.v şöyle rivayet etti. Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren de benden değildir Hadis ehli bunu rivayet ederken sadece evlilikle alakalı nasta benden değildir buyuruyor Evet Her insandan kendisinden karşı olan cinse karşı bir istek, bir duygu, bir tutku vardır Yaranışta Allah Azze ve Celle insanları karşı cinse karşı istek duyacak şekilde yaratmıştır İşte bize yoktan var eden Rabbimiz bu istek ve ihtiyacımızı gidermemiz için de evlilik hukukunu, nikahı bize meşru kılmıştır o yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Evlenen dinin yarısını kurmuş diğer yarısı içinse Allah'tan korksun buyurmuştur Ebu Hurre rivayet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 grup insana Allah muhakkak yardım edeceğini beyan ediyor Bir sahibine karşı köle deyip ondan ayrılmak için çalışmaya gayret ederse Allah ona sahibine karşı borcunu ödemeye yardım eder İkincisi evlenmek için çalışırsa Çabalarsa Allah onu evlenmesine yardım eder ve muvaffak olur. Çünkü Allah Azze ve Celle bir ayetinde inanan salihlerle inanan salihler, salihaları evlendirin. Onların fakirliklerinden korkmayın. Çünkü Allah Azze ve Celle onları fadlından rızıklandıracaktır. Üçüncüsüyle Allah yolunda cihat etmek için borçların insana Allah Teala borcunu ödeme niyetine girerse yardım edeceğini zikretmiştir. Evet kardeşlerim. Eş seçiminde hassasiyeti anlatırken, Efendimiz sallallahu aleyhi ise, eş diyor dört şeyden dolayı nikah edilir. Bir, güzelliğinden dolayı, iki, soyundan ve ırkından dolayı, üç, zenginliğinden dolayı, dört ise dindar olduğundan dolayı. Değerli misafirler, her insan bu dört merciden dolayı karşı cinste evlenme girişimine giriyor. Muhellif diyor ki, sadece ve sadece güzelliğinden dolayı evlenmeye kalkarsa dünya hayatı çok kısa. Eski insanlar bin yıl yaşıyordu. Şu anda ise bu ümmetin ortalama ömrü o da yaşarsa son dönemine kadar Nevi Sassalim'in de buyurduğu gibi benim ümmetimin ortalama ömrü 60 ile 70 kısım senedir. Bir bayanı ve erkeğin en yakışıklı ve güzellik devresi ise Karayışların 20 küsür yaşı ile 40 küsür yaşı arasıdır Bu 20 senecik zaman zarfını bir masaya yatıracak olursak Bir günde 24 saat var 3 saati uyku, 3 saati çalışma, 3 saati de sosyal kendimize ait zamanımız Demek ki eşlerin baş başa kaldığı zamanı toplarsak Belki bir günün 4 saati bile değil o onun yakışıklığından dolayı, o da onun güzelliğinden dolayı eğer evlenmişse müellif diyor ki o 20 senedir kısa zaman zarfında diyor, daha güzel birini bulursa birinci eşine karşı istek azalır. Gönül duygusu azalır ve evde huzursuzluk ve çatırtılar başlar. Şu anda Türkiye'nin bazı vilayetlerinde belediye başkanları evlilikleri devam ettirmek için kampanya başlatmışlar. Ne kampanyası? En az evliliğini 5 sene devam ettirene hediye vermeye kalkmışlar. Kardeşlerim, evlenen insanlar güzellik ve yakışıklığı için evleniyor ama boşanma vakalarına bakın inanın kardeşlerim çoğu bundan geliyor. Ama biz atalarımızdan neyi öğrendik, duyduk? Eğer bu konuda dini bilgiler bize ulaşmamış olsa dahi anlat baba anne bir yattıkta 40 yıl nasıl geçindin diye. Onlar ise kardeşlerim, Allah rızası için, dinlerini yaşamak için ve evlilik peygamberin sünnetidir, kutsal bir müessesedir duygusu ve düşüncesiyle evlendiklerinden dolayı atalarımız, onlar güzel nesiller bırakmış. Bizim atalarımıza, nesillerimize bakıyoruz, kolay kolay bir boşanma vakaları yok. Şu anda arşivleri, haberleri, gazeteleri, medyayı takip edin, şu anda dünyada en çok gündemde olan mahkemeler değil bunlar kardeşlerim, boşanma vakalarıdır. Bunların ilk evliliklerine bakın yakışıklı olduğu için, güzel olduğu için sözüm ona aşık olup beğenip sevdiği için flört edip evlenmişler ama cici mayı altı ay, sekiz ay bir sene geçtikten sonra gerçekler acıdır bu sevgi üzerine bina kalıcı olmamış geçici olmuş ve sönmüştür bunun 1430 sene önce iki cihan güneşi iki cihanın severi Hz.M. bize açıkla zikretmiştir kadın güzelden oraya evlenirse yaş ilerleyince çirkinleşecek Soyu ve asaretinden dolayı evlenirse ileride bu soyuna bir yanlış bir olay gelirse soyu lekelenecek evet kardeşlerim subhanallah zengin olduğu için evlenirse evet bir kıvılcım yeter neye? servetinin gitmesine bir sivilce yeter neye? Yakışıklılığı ve güzelliğinin gitmesine efendimiz buyuruyor ki sen onun dindar olanını seç çünkü niye? çünkü o dünya ve ahirette sana saadettir dinini yaşamaya yarımcıdır Bakınız Hasan Basri'ye birisi gelir sonra. Ey Hasan Basri! Kızımı hangi Basri'deki insanla evlendireyim diye sorduğunda, bakınız Hasan Basri çok düzgün, bizim için gereklim ama Sen Allah'tan korkan birisiyle evlendir. Nedenine gelince, o eşini sevdiğinde ona iyilikte bulunur. Allah için ona yardımcı olur. Çünkü kadınların Allah'ın emaneti olduğunu bilir ama eğer eşine karşı bir kızgınlığı olursa en azından Allah'tan korkar da ona zulmetmez evet değerli kardeşlerim evlilik kutsal meslek dedik ya eğer dindarlığından dolayı eşler evlenirse ki biz bu toplumda bunu net bir şekilde cemiyet hayatında görüyoruz onun iki tarafı da huzurlu ve mutlu olur bakınız kardeşlerim eş seçiminde bayanların ve kız babalarının da evlendirmesine delil olarak İbn Ömer şöyle anlatıyor. İbn Ömer diyor ki, babam bana Ömer şöyle anlattı. Kızı Hafsa valdemizin kocası savaşta şehit düşünce ve idleti de tamamlandıktan sonra babam Ömer diyor, önce Hazreti Osman karşına çıktı. Kız kardeşimi Hafsa'yı ona teklif etti. Hazreti Osman... Peygamberimizden olan birinci kızı da vefat ettiğinden dolayı onun dur olduğunu biliyordu Hz. Osman hayat imsali Utandı, hayretti, bir düşüneyim dedi Aradan bir kaç gün geçtikten sonra Hazreti Ömer anlatıyor Diyor ki bir daha karşılaştım Osman'la Osman da Ben şu anda evliye hazır değilim Düşünemiyorum diyerek beni diyor teklifimi kabul etmedi Ve ben kızdım diyor, öfkelendim diyor Ömer sonra aradan biraz zaman geçince Hz. Ebbekir ile karşılaşır Hz. Ebbekir'e kızı Hafsa'yı nikah olarak teklif eder Hazreti Ebekir Sıddık değerli misafirler hayal eder, susar, utanır çünkü dinledikten sonra bunun cevabını zaten siz de duyacaksınız inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine talip olduğunu daha önceden bahsettiğini duyduğundan dolayı susar ama Peygamber'in bu sırrını da açıklamak istemez hiçbir şey söylemez Hazreti Ömer diyor, İbn Ömer diyor, babam daha çok kızmış diyor. Ebbekira e daha çok kızdı diyor, sinirlendi. Aradan kısa bir zaman geçince diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'yı nikahını aldı. Bakın, subhanallah. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Osman'dan daha hayırlı birisiyle evleniyor. Kiminle? Peygamberimizle. Evet, subhanallah. Hazreti Hafsa'dan daha hayırlı biriyle de kim evleniyor? İbn-i evleniyor, Hazreti Osman evleniyor. İşte bu Allah'ın kaderi. Hazreti Ebeki'yle birkaç gün sonra karşılaşınca peygamberimiz sorar. Şey pardon, Hazreti Ömer Hazreti Ebeki'le sorar. Neden teklifi kabul etmedin? O da der ki neden kabul etmedin biliyor musun? Çünkü peygamberin daha önceden bunu çıtlattığını ben bahsetmiştim. Belki evlenme teklifini kabul etmez diye de sırrını açığa vurmak istemedim der. Kızdın mı der, o da kızdım der. Ama o anda öfkesi daha sonra geçtiğini beyan eder. Merlip burada değerli kardeşlerim, bir babanın da kızını teklif edebileceğine delil getirir. Değerli kardeşlerim, Şuayb aleyhisselam, Hz. Musa, Firavun'un zulmünden kurtulmaya kalkarken, kaçmaya kalkarken bir şehre varır. O şehirde de Şuayb Aleyhisselamla karşılaşır. Peygamberin iki tane kızı var. Evet, bana sekiz yıl çalışırsan, on yılda çalışırsan bu senin faziletinden olur der. Ama ikimizde de bir kınanma yok. Kızlarından birini sana nikâhlayabilirim ben. Evet, burada bir şu delili alıyor. Şu ayıp aleyhisselam kızlarından birini Hz. Musa'ya nikâhlar. Demek ki bizim toplumda yaygın ve alışık olmayan bu konu kınanacak ve ayıp sanacak bir şey değil. Bir baba kızını dindar olarak yetiştirmişse, evet. Dindar olmayan birisiyle nikahlarsa o kıza en büyük zulmü, en büyük haksızlığı, en büyük yanlışı yapmış olur. Evet kardeşlerim çünkü dindar olanla dindar olan ancak evlendiği zaman huzurlu ve bedbat olur. Fikirleri, kafa yapıları farklı olan insanlar birbirleriyle evlendikleri zaman ileriki zaman zarfında hatır için kırmayın babamı veya sebep olanı'' dediklerinde belli bir zamandan sonra çatırtların başladığını çocuklar olduğu halde boşanmalara tanık olduğumuza şahit oluyoruz değerli misafirler. Kadının kocası üzerindeki hakkı. Ebu Hürri anlatıyor. Ben şu iki zayıfın hakkını sizlere yemeyi haram kılıyorum. Evet değerli misafirler, yetim ve kadın. İbnül Ömer diyor ki, dikkat ediniz. Hepiniz çobansınız. Hepiniz elinizin altındakilerinden ve güdüğünüzden mesulsunuz. Devlet dayısı elin altındaki halktan sorumludur. Evet, koca da eşinden, çocuklarından mesuldür. Evet, eş de kocasının malından ve çocuklarından mesul ve sorumludur değerli kardeşlerim. Bakınız, Muaviye el-Kureyş'i anlatıyor. Ya Resulallah, bizim üzerimizde kadınlarımızın hakkı var mıdır diye sordum diyor. Bakınız, o da şöyle cevap verdi. Yediğinden yedireceksin. Sen dışarıda pirzola etli yemek yiyip de evine götürmemezlik yapmayacaksın. Giydiğinden giydireceksin. Bir insanın diyor, eşine ve maliki olduğu altındaki insanları diyor rızkı elinin altında olan insanların diyor rızkını diyor keser ve kısarsa eşine ve çocuğuna en büyük haksızlığı en büyük zulmü ve en büyük günahı hatayı işlemiş olur evet kardeşlerim yedinden yedireceksin giydiğinden gidireceksin ve sakın da yüzüne vurma diyor onu kötüleme onu evden dışarıda sakın kovmaya da kalkma evet değerli misafirler bir kadın nerede kötü yola düşer Dinde hakkı konuşmada ayıp yoktur. Kavga anında kadına defol git dediğinde bu kadın dışarı çıkıp da nereye gidecek? Hayırdır, utanıp da babasının evine gitmezse O anda gece yarısı dışarı çıktığında başına kötü bir şey gelirse, o andaki o öfkesinden, bir anlık öfkeye kapılan o erkeğin o davranışından dolayı suçlu ve sorunlu kimdir değerli kardeşlerim? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, eşlerinizle haklarını gözeterek onlara güzellikle geçin buyuruyor. Nisa suresi 19. ayette. Ebu Hürri ise, Allah yolunda sarf ettiğin bir kölenin azar edilmesi için harcadığın bir fakire ve sadak olarak bir de ailenin harcadığın sadaka diyor hem köleye hem de bir fakire harcadından Allah katında daha büyük sevaba nail olur ya eşine ve çocuklarına yedirdiğin, içirdiğin lokma bir kimse Allah'ın rızasını gözeterek eşinin ağzına götürdüğü lokma diyor sadakadır değerli kardeşlerim İslam bize bu kadar güzellikleri sunmuşken neden insan nefsine uyup da eşine ve çocuklarına sıcak ve yakın davranmaz? Dışarıdaki insanlara işinden dolayı, aşından dolayı farklı cinse karşı sıcak ve nazik davranırken hanımefendi veya beyfendi diye hitap ederken, ekmek hatırına, iş ve geçim hatırına eşindeki çocuğuna belki yıllarca hanım diye hitap etmez, hey veya hiç veya duvar diye hitap eder. Peki değerli kardeşlerim, biz rahmet peygamberin ümmetiyiz. Prestişim sarsılacak. Kariyerim sarsılacak. İşte bu racona diye kelimeler zaman zaman kulağımıza geliyor. Kardeşlerim bunlar İslam kelimeleri değil. Rahmet Peygamberi İsa aleyhisselam bunları uygularken biz Nebiyi ve akabinde onun yolunu takip eden Evet. Selef Bey'in yolunu takip eden o insanları biz temzih ediyoruz Onlar eşlerine nebi örnek alarak en güzel bir şekilde hitap etmiş ve onların hak ve hukuklarına reyat etmiş onlara gereken nezaket kurallarını göstermişlerdir Evet kardeşlerim hanımını dövmek Abdullah bin Sema anlatıyor Peygamber s.a.s. şöyle diyor Sizden biriniz kölesini döver gibi hanımını dövmesin Dedi ya dinde haklı konuşmada ayıp yoktur Geceleyin ihtiyacından dolayı hanımına yaklaşır da belki aklına gelince bu yaptığında utanır diyor evet değerli misafirler Enes Sadı anlatıyor Peygamber sallallahu anh, çocuklarına ve aile fethlerine karşı diyor insanların en merhametlisiydi evet kadınları ancak Kötüleriniz döver buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Erkeğin hanamı üzerindeki hakkına gelince değerli kardeşlerim Salih kadınlara gelince onlar Allah'ın emirlerine itaat edip Kocalarının haklarına riayet ederler ve Allah'ın hukukunu nasıl kurduysa Onlar da kocaların hem mallarını hem ırza namuslarını riayet ederler. Sırlarını da dışarı çıkarmazlar buyuruyor. Nisa suresi 34. ayetinde Rabbimiz Bakınız Hazreti Ömer'den gelen rivayette, Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Hepiniz çobansınız, idare ettiklerinden mesul ve sorumlusunuz diyor Ebu Hürriye'den gelen rivayette ise şu beş şey insanın belini kıran şeylerdendir Bakalım bunlar değerli misafirler, hangileri bize mevcut? Anne babaya karşı eziyet vermek, kocası kendisine emniyet edildiği halde onu aldatan kadın İnsanlar kendisine, subhanallah İtaat ettiği halde o Allah'ın emir ve hukukuna itaat etmeyen idareci Hayır işlerine söz verdiği halde tam manasıyla tersini yapan teslimet göstermeyen Kişinin insanları nesnebe ve ırkına göre kültülemesi ve temkil etmesi Kocasının sevmediği kimseleri değerli misafirler eve alması Evli kutunu deneleyen evde kavga ve gürültülerin çıkmasına sebep olan cennet bahçesi olan o evi Cehenneme çeviren vasıf ve vesirleri dinlerken Rabbim hayatımıza geçirme duygu ve düşüncesiyle dinlememizi nasip etsin Amr bin Ahvas anlatıyor Peygamber s.a.v şöyle buyurdu Dikkat ediniz Kadınlarınızın üzerinde hakları vardır Kadınların da üzerinde hakları vardır Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız Sevmediğiniz kimseleri evlerinize almamaları Evet Subhanallah Hoşlanmadığınız kişileri evlerinize alıp kuruşmamaları arzu etmediğiniz kimseler de evinize girmelerine müsaade etmemiştir diyor evet Ebu Umar anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi sellem, kadın kocasının izni olmadıkça evden bir şey sadaka vermesin bakınız kardeşlerim İslam şeytanın girebileceği delikleri tıkamıştır size şöyle bir soru yönelttikse bir gemidesiniz gemi su alıyor önce suyu mu boşaltmaya kalkarsınız yoksa suyun sızdığı o deliği mi bulup tıkarsınız Aklı selim olan her insan, suyu boşaltmaya kalkarsam evet delik gittikçe açılacak, su içeriden gittikçe çok girecek ve benim kuvvetim gittikçe de azalacak. Belki o suyu ilerleyen zaman zarfında boşaltma takatim kalmayacak. Ama önce deliği bulup tıkamam gerekir diye düşünüyorum. Evet kardeşlerim, işte İslam bize sağlığı sahibi mümin ve mümineleri, salih ve salihulları bilgilendirme adına bu öngörüyü yapmıştır. O yüzden mümürler bu kurallara uyarsa şeytanın gireceği delikler Allah'ın izniyle oradan tıkanır ve şeytan yuvalara Allah'ın izniyle zarar veremez. Çünkü bir ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Ey iman edenler! içiniz ve dışınızla iman edin şeytanın adımlarını takip etmeyin evet ey iman edenler. içiniz ve dışınızla iman edin şeytanın adımlarını takip etmeyin peki kardeşlerim şeytanın giriş ve çıkış yerleri insan üzerindeki tasarrufu neresidir kardeşlerim Şeyhülislamın gözde talebesi olan İbni Kayın, bakın üç şeyde şeytanın insan üzerindeki sultasını zikreder bir öfke anında iki şehvet anında evet üç gaflet anında Arab Suresi 200 önünde ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki sabah akşam Rabbini an ve gafillerden olma iki, öfkeye zaman şeytan gelir Efendimiz buyuruyor iki kişi kavga ettiğinde kendisine bu haber ulaştığında euzubillahimineşşeytan öredin çekmelerini söylüyor bu sahabe bunu kavga edenlere geçiştiriyor. bu nasihati dinleyenlerden birisi öfkesi gidiyor. diğeri ise ben deli miyim bunu çekeyim diyor sahabe diyor ki Vallahi onun damarları kıpkırmızı öfkesi ise burnundan soluyordu ve onun öfkesi hala gitmemişti evet kardeşlerim bir gaflet ikincisi öfke üçüncüsü şehvet zaman zaman her insan imtihan olabilir Yusuf peygamber de imtihan oldu yakışıklı ve güzelliği olan insanların ve bayanların imtihanı daha güzeldir kardeşim İşte bu konu içinde bizlerin daha önceden hazırlıklı olmamız gafletten kurtulmamız için yüce dinimizin bize öngörmüş olduğu Peygamberimizden günümüze kadar uzanan günlük zikir ve dualarımızı yaparak zırhlanmamız gerekmektedir çünkü hadisleri diyor ki görünen düşmana karşı cephede onların silahıyla savaşlandır ama görünmeyen düşmana karşı çünkü şeytan adam onun aması düşmanıdır babamız Adem ve Havva'yı cennetten çıkardığı gibi Adem'in çocuklarından bizleri de çıkartmak için elinden gelen vesveseyi verecektir Araf suresinde ise bize Rabbimiz şeytanın hilesini zikrederken onların sağından, solundan, önünden ve arkasından sokulacağım diye Rabbimiz bize şeytanın hilesini zikrediyor ve onların çoğunu şükreder bulamayacaksın buyuruyor evet kardeşlerim Allah'ın bize sunmuş olduğu emanet olan eşlerimiz Allah'ın emanetidir kişi eşine nasıl davranması gerekiyor? Allah'a ne kadar değer veriyorsa emaneti de o kadar değerli kılar kardeşlerim evet sizin nazarınızda çok değerli bir insanı düşünün size çok kıymetli emanetini bıraktı ama o geldiğinde emanetinizi o emaneti kaybettiniz ve o emanete zarar verdiniz onunla yarın karşılaştığınız zaman ne yüzden yüzüne bakacaksınız Değerli kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki sizler kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın emaneti. Evet, onlara yumuşak davranın. Çünkü en hayırınız eşlerine karşı yumuşak ve sıcak davranandır. Ve şeytanın burada giriş çıkacağı yerleri de daha önceden kestirip Allah'ın izniyle o kapıları kapayanlar. Evet. Bir kadın Peygamber Suresine gelerek bakın dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Allah erkeklere cihadı kıldı Onlar cihat esnasında yaralanırlar. Sevap kalanılar ve ve şehit olurlar. Hayatta kalarak Allah katında da şehit makamına nail olanlardan sonra dünyada kalanlar ise dünyada onlar için bir şere ve hayırlı bir ecir olur. Telegram esas söyleme. Bu soruyu sorunca bizler için ne ecir, ne sevap var dediler. Telegram esas bakınız şöyle cevap verdi. Çünkü bu kadın. Ey Allah'ın Resulü, ben kadınlar adına elçi olarak geldim onlara ne cevap vereyim dediğinde çünkü bu soruları bana sordular ve onlar adına elçi olarak geldiğini söyleyince Peygamber sallallahu onlara şu cevabı söyledi rastladığın kadınlara bildir ki kadının kocasına itaat etmesi onun hakkını koruması harp eden mücahitlerin sevabına denk gelir fakat bunu eşlerden, bayanlardan çok az kişi takar ve güç getirebilir evet, kadın böyle davranmakla ne kazanacak her şeyden önce cennetteki şehir devamına ulaşmadan önce değerli kardeşlerim Subhanallah erkeklerin bu o ecrine önce mutlu bir yuvası olacak eşiden güzel bir yuvayı geçirecek ve gerçekleştirecek ey Allah'ın Resulü bazı kadınların sizlere gönderdiği temsil dedi başka bir rivayet değilse şüphe ki Cenab-ı Hak sizi erkek ve kadınların hepsine peygamber gönderdi biz de sana ve senin Rabbine iman ettik biz kadınlar evlerimizde oturmakta beylerimizin meşru isteklerini yerine getirmekteyiz erkekler ise cuma namazına gider evet vakit farz namazlara giderler ramazan ayında subhanallah telavilere giderler hastaları ziyaret ederler cenazelerin peşinden giderler hac ve umralarını gerçekleştirirler Allah yolunda cihada katıldılar bir erkek hac umri için yavuz cihat mahsadıyla yola çıktığında bir onların mallarını korur elbiselerini tezgizler ve dikeriz buyurur Ey Allah'ın Resulü eşlerimiz bu sevapları kazanırken bize ne var diye sorar bütün bu hizmetimizle biz erkeklerin kazandığı hayra ortak mıyız diye sorar bacıların dikkatine Eşlerin dikkatine çok, özellikle bacıları ilgilendiriyor Bakınız Peygamberimiz Esma'nın konuşmasını dinledikten sonra yanındakilere der ki çok net bir şekilde elçi olarak geldiği kişilerin hakkını çok güzel bir şekilde savundu ve çok güzel bir şekilde isteğini talep etti evet dinle ve temsil olarak geldiğin kadınlara da anlat dedi Kadının kocasına itaati onun hakkını koruması kocasıyla iyi iyiliğin için onun rızasını kazanması ve bu saygıyla bu faziletle hayatına devam etmesi eşinin kazanacağı bütün sevaplara eşittir kardeşlerim evet erkek en üst hafta sevap kılanı alır kadın da evinin en dip köşesinde namaz kılar ve eşinin aldığı değerli kardeşlerim sevabını alır evet bakın Ebu Hureyden geliyor sadaka malı eksiltmez ama affeden kulun ise Allah diyor şerefini artırır Allah için alçak gösteren bir kul yoktur ki Allah da onun derecesini yükseltmesin öyle değerli kardeşlerim hem eşlik hakkımız var hem de mümin ve müminelik kardeşlik hukuku var orada din kardeşlik hukuku var orada Allah'a ve Celle bakınız ve onun Resulü affetmemize en layık olan eşlerimiz değil midir? evet ayette o tatlı sahipleriyle Bollukta ve darlıkta bağışla bulunurlar. Onlar öfkelerini yutarlar ve insanların kusumlarıyla affederler buyuruyor. Ali İmran Suresi 134. ayetinde. Bakın Şura Suresi 40. ayetinde de affetmenin mükafatı Allah'a ayettir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşhaç bin Abdülkaysa Ey Eşarşı, sende Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve hoşluk olduğu iki tane sıfat var yumuşaklık ve aceleci olmamak evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle erkekleri eşlerine el kaldırsınlar diye değil zayıf yaratılışta olan eşlerinin iffetlerini, namuslarını korusunlar diye o gücü verdi evet kardeşlerim güçlerini, hünerlerini, vatikâtlıklarını eşlerine kullanmak için değil Namuslarını, iffetlerini dışarıdan gelecek herhangi bir zarara karşı O güçlerini onlara karşı değil Dışarıya karşı eşlerini korusun diye vermişlerdir kardeşlerim Evet Abdullah bir haris anlatıyor Resullattan daha çok tebessüm eden birini görmedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Bakınız Cennette öyle odalar vardır ki, içinden dışarısı, dışarısından da içerisi gözüküyor. Bir sahabe ya Resulullah dedi, bu odalar kimler içindir diye sorduğunda resul Ekrem Aleyhisselam, evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve tatlı konuşma, yemek yediren, oruca devam eden, insanlar uykunun en tatlı anında, gecenin üçte dilinde uyku anındayken geceleri kalkıp Allah rızası için Rabbine teheccüd namazı kılan buyurdu kardeşlerim. Evet, bunları yapan insanlarda öfke olmaz. Bakın kardeşlerim, sahabenin kalbince bir sahabi devesine vurduğu zaman devesi huysuzluk ettiğinde eşine vurduğu zaman onların nazarında böyle yapanları biz nifat olarak ad ederdik diyor Yani onun o anda kalbine nifat var olarak zikrederdik Peki nifat kalbe nasıl girer? Kardeşlerim Şem Suresi 8 ve 9. ayetler bunun tefsirinde Sahih Yüslüm 1. de divas babında geliyor, imam babında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle tefsir ediyor An dolusu ki onu şekillendirene, ona iyilik ve kötülük kabiliyetini ilham edene Nefsini temizleyen kurtulmuş, onu azdıran helak olmuştur ayetini tefsir ederken Nebih sallallahu aleyhi ve sellem ki Günahlar, fitneler kalplere ve elini diyor sahabe, peygamber kaldırdı diyor. Ve parmaklarını birbirine yavaş yavaş geçirdi. Ve tıpkı dedi, hasırın çubukları gibi dal dal arz olunur. Hangi masiyete o kalbe isabet ederse, kalde siyah bir leke meydana gelir. İşte o siyah leke çoğaldıkça, beyaz kalbin şeyleri, kararı ve o kalp artık simsiyah olur ufacık bir şeye bile sabredemez onda çatlar binde patlar derler. halk dediğinde konuşulur ya evet eşine çocuğuna sabredemez bir din kardeşine tehlikeli kardeşine sabredemez ufacık bir olay kartına köpürür işte onun kalbindeki nifaktan ve günahtandır bu kardeşlerim yoksa sert davranayım da eşimin gözünün korkuttuğumdan değil kardeşlerim evet sahada kalbinde de bu böyleydi zaten evet peki erkek hanımına nasıl davranacak eş kocasına nasıl süslenecek Üç şeyle meşgul olmak diyor kardeşlerim Allah katında boş değildir Kişinin hanımıyla geçirdiği zamandan Allah onu hesaba çekmeyecek Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sigara içenler haklarını helal etsinler Sigara içen erkeklerin sigara içmeyen eşlerinin Allah yardım etsin. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son nefesinde Dışarıda sahabenin elinde muslakı giriyor, konuşacak takati yok, muslak istiyor. Hz. Aişe annemizin yanında, ey Allah'ın Resulü onun için onu sana ıslatıp vereyim mi dediğinde peygamber kafasını salıyor. Evet kardeşlerim, Hz. Aişe annemiz tükürüyle muslakı ıslatıyor ve Peygamber ağzına koyuyor. Peygamberimizin bu halini Hz. Aişe annemiz anlatıyor. O sanki bizden irtibatını kesmişti yüce makamı arzuluyordu evet. Rabbi'ye rafiqel aala diye nida ediyordu ve o müsbah kullandı çünkü Rabbinin adını temiz ağızla zikretmek istiyordu ve Peygamberimizin başı Hazreti Aişe annemizin göğsünde kötü kokusu hanımının buruna gitmesin rahatsız olmasın diye müsbah kullandı. evet kardeşlerim evet İslam dini temizlik dinidir nezaket dinidir Güzellik dinidir. Tabii ki ancak bu yaşanır safayla dirir. Bütün kapıları asarsa, bütün duvarları asarsa huzur İstanbul'dur. Bu huzuru yetirmez kardeşlerim. Huzur İslam'ı yaşayandadır kardeşlerim. Yaşayanda. Evet kardeşlerim. Pembe saseler. Hazreti Ahşenemiz diyor ki, benim ben diyor Peygamberin tükürürünü Allah birleştirdi ve Peygamber Rabbi Rabbi'l-a'la dedi ve o yiyecek katına Allah-u Teala onu katına aldı, temiz bir ağızla kardeşlerim Evet, erkekler de saçını taraması, güzel kokular sürmesi sakallarını taraması, bakımlı olması gerekmektedir Evet değerli kardeşlerim Bunları biz nasıl gerçekleştireceğiz? Sohbetimizi inşallah bir 6-7 dakika içinde topalayacağız inşallah sizlerden sabır istiyoruz Bunları gerçekleştirmek için Kardeşlerim Zab-ı geliyor Gönlül genişletten ve Hazreti Peygamber kemal derecesine ulaşmasını zikrederken Bakınız Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Zümür suresi 22, En'am suresi 125. ayetinde Ya Allah gönlü İslam'a açtığı kimse İşte Rabbinden bir nur üzere olan O'dur Evet kardeşlerim Allah kimi hidayet erdirmek isterse onun gönlünü İslam açar. Kimi de saptırmak isterse sanki o göğe çıkıyormuş gibi kalbi dar ve sıkışık olur. Çünkü ayet kelimesi buyuruyor Cenab-ı Onlar günah işlediklerini ama biz onların kalplerini sıkarız ve onlar göğe çıkıyormuş gibi olurlar. Evet, Allah'ın kulun kalbine attığı bu iman nuru onun gönlünü genişletir, kalbini ferahlatır. Bu nur. Kalbinden kaybolduğu zaman da kalbi sıkışıp en dar bir hapishane şeklini alır. İşte eşiyle, çocuklarıyla, iş yerinde iş ve müşterisiyle bir imtihan yaşayan şahıs kalbinde bu sıkıntılar olduğu anda o imtihanlara kardeşlerim sabredemez. Diğeri ise kardeşlerim. İlin gönlü açar ve genişletir tövbe kalbe genişlik ve huzur verir Allah-u Teala'dan yüz çevirme ise kalbin ondan, bağ bağ kalbin ondan başkasına bağlanmasına ve onu hatırlamaktan gaflet göstermesine sebep olur kardeşlerim gönül darlığı ise işte insanları, ruhunu, gamını, kederini hayata sokar diyor. Ve o insanın nefsi, gamı, kalbin hapishanesine dönüşüyor. Evet, gönül sevgisi ise kardeşlerim. Bakın, Peygamber sallallahu hadislerinde buyuruyor ki, Doğruluk kalbe huzur, sükunet ve emriyettir. Yalar, günah, masiyet ise kalbe sıkıntıdır, kalbi tırmalar ve kalbi mahvider. Gönül açıklığın sebeplerinden birisi de, her yerde, her halde Allah'ı zikretmektir. Çünkü kardeşlerim, müminler Allah'ın çok zikreder. Munafıplar ise Allah'ı az zikrederler. Halka ihsanda bulunma, iyilik etmesi de kalbi genişletir. Cesaret ise gönüme genişlik verir. Boş yere bakma. Bakınız şu kısayla zikredelim, sohbeti kapatalım. Lokman Aleyhisselam'a sayısız insanlar gelir nasihatını dinler. Ama o, toplan, o ortamda onun nasihatini dinlemeye gelenlerin haset edenler de vardır. Bakınız Lokman Aleyhisselam bu meseleyi anlarken şöyle der. Beni görüp de terk etmeniyet ile eleştirdiğiniz basmalarından şaşırırsınız Eğer benim çocuk şu amellerimi siz yaşarsanız Al işte sizde olur Bir, boşa bakmayın Boş konuşmayın Boş düşünmeyin Boş duymayın Boş kalbinizi bırakmayın Şu 5-6 tane maddeyi yaşarsanız siz de huzurlu ve mutlu olursunuz Evet kardeşlerim Bu müminin süresini hayata geçirirsek Hem dünyamızda saadetleri hem de ahiretimiz Müminler o kimselerdir ki namazlarını zayıtmezler Kuşuyla ile kılarlar. Eşlerinin dışındakinden başkasına yaklaşmazlar. Emanetlerine kıyamet etmezler. Boş sözlerden yüz çelirler. Işte Tirdes cennetinin farisleri bunlardır. Dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu duyduklarımızı hayata geçirmemizin nasib ve bu düğün sohbetini Rabbim bereketlendirerek diğer düğün ve cemiyetleri de çankılarla, türkülerle değil, sohbet ortam Kur'an'ı da okuyun bir şekilde yaşamalarına da Rabbin vesile kılsın. Suhaneke Allahuma vadihamlik eşhedü en la ilahe illa ente estevfüruke ve etu